.org.tr adresinden yazabilirsiniz. Bugünün sorusu 2013 yılı ilan reklam beyan dönemi hakkında Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü tarafından odamıza gönderilen yazıda Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğu altında olan ana arter, cadde, bulvar ve meydanlarda yer alan ezanelerde bulunan İlan ve reklam unsurları vergilerinin 1 ila 31 Ocak 2013 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'ne beyan edilmesi ve ödemesinin yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Meslektaşlarımız beyannamelerini şahsen verebilir veya daha hızlı ve rahat verebilmeleri adına da e-beyanname sistemini kullanabilirler. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından odamıza gönderilen yazı e, odamızın web sayfasında yer almaktadır. Bugünün sorusu ile sizlerle birlikteydim. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Soru cevap Hazırlayan resmen eczacı Hüncan'ın Kılıç.